Alhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu <Gülüşmeler> ala Resuline Muhammedin <Gülüşmeler> ve ala Ali Muhammed. Çocuğun okulundaki derecesi varacağı derece kader midir? Yoksa kendi başarısının ürünü müdür? Yani çocuk başarılı olur veya olmaz bu kendinden midir yoksa kader midir diye bir soru sormuş. Ve devamla her şeyle levh-i mahfuzda yazıyorsa neden imtihan olunuyoruz demiş. Şimdi Doğrudur, levh-i mahfuzda her şey yazıyor. Ancak levh-i mahfuzda yazan olacaklardır. Allah Azze ve Celle'nin ilmidir. Yani kader dediğimiz şey, Allah Azze ve Celle, levh-i mahfuzda dünyada mahlukat yaratılmadan 50 yıl önce Allah Subh'ana ve Teala olacakları yazmıştır. Olacakları yazması onun ilminin büyüklüğündendir. Yani her şeyi bilmesindendir. Yani biraz sonra ben ne yapacağımı bilmiyorum ama Allah subhanahu wa ta'ala bunu bilir. Niçin? Çünkü o ilminde mükemmeldir. Dolayısıyla Allah çocuğunuzun veya sizin ne olacağınızı, başınıza ne geleceğini, hepsini bilmektedir. Yani sizin yapacağınız yanlışları da bilir. Sizin yapacağınız doğruları da bilir. Peki sizin yapacağınız yanlışları orada yazdığı için mi bu yanlışları yapıyorsunuz? Hayır. Sizin yapacağınızı bildiği için Allah teala onları levh-i mahfuz'a yazmıştır. Anladınız mı? Yani mesela e, günah işleyen bir kimse ha, Benim kaderimde bu vardı o yüzden ben bu günahı işledim. Evet, Allah Azza Ve Celle senin bunu işleyeceğini bildiği için onu oraya yazdı. Niçin? Çünkü kader aşama aşamadır. Mesela e, el ilm, yani Allah'ın bilmesi, el kitabe Allah'ın bunu yazması, bu bildiğini yazması, el halk, Allah'ın bunu yaratması, sonra bu bildiğini yazdığını. Vakti geldiğinde yaratması, vel kudre, yani sonra da bunun olmasını takdir etmesidir. Bu dört aşamada kader oluşuyor. Dolayısıyla şu an Allah Azze ve Celle bizi cennete götüren sebepleri anlatmıştır. İyilikleri anlatmıştır, hayır yolunu göstermiştir. Cehenneme götüren şer yolunu da bizlere haber vermiştir ve yasaklarını koymuştur. Ama buna rağmen Allah Subhanahu ve teala biliyor ki biz ne yapacağız, hangisini tercih edeceğiz. Aynı şunun gibi, aynı şunun gibi bir kitap alıyorsunuz, o kitabı okuyorsunuz ancak o kitabın sonunda ne olacak bilmiyorsunuz. Çünkü siz o kitabı yeni okuyorsunuz. Ancak o kitabı yazan kişi bunu biliyor. Ne olacağını biliyor. Ya da bir film seyrediyorsunuz, siz onun... Filmin sonunda ne olacak ya da nasıl bitecek bilmiyorsunuz. Ancak o filmi, o filmin senaristi bunu biliyor. Allah subhanehu ve teala kullarından habersiz değildir. Kullarından gafil değildir. Kul e, gaybı gaybtan gafil değildir. Ancak Allah'ın levh-i mahfuzda bunu yazması cebir değildir. Yani Allah onu oraya yazdı diye biz bunu yaşıyoruz dersek... O zaman haşa Allah'ı zulmetmekle suçlamış oluruz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ne yapacağımızı bilmesidir. Kader Allah'ın bilmesidir. Yani ben mi yapacağım, kötüyüm yapacağım Allah bunu biliyor. Sonuçta bana da bir irade vermiş ve bu irademi hangi yönde kullanacağımı bildiğini Allah Azze ve Celle oraya yazmıştır. Dolayısıyla son olarak şunu söyleyebiliriz. Allah isteseydi, mesela şu an cennete gidecekler bellidir, kıyamete kadar kimler varsa bellidir, cehenneme gidecekler bellidir. Allah isteseydi bizi yarattıktan sonra hiç dünya hayatına bizi göndermeden diyebilirdi ki, ey falanlar haydi siz cennet ehlisiniz, ey filanlar siz de cehenneme ehlisiniz. O zaman, o zaman insanlar şunu derdi, ya Rabbi bizi bir imtihan etseydin. Bize bir fırsat verseydin. Allah Azze ve Celle buna hüccet bırakmamak için, buna mahal bırakmamak için ne yaptı? İnsanları bizzat yaptıklarına şahit olma, olmaları için, bizzat yaptıklarına şahit olmaları için onu, onları dünyaya gönderdi. Ve onları imtihan etmekte ve imtihan ettiğini haber verdi. Onlara enbiyalar gönderdi, onlara kitaplar gönderdi. Ve onlara cennete gitmenin yollarını kendilerine gösterdi. Yolunu kendilerine gösterdi. Cehenneme giden yolları onlara haber verdi. Dolayısıyla buna rağmen şu an suç işleniyor mu? Evet işleniyor. Günah işleniyor mu? Evet işleniyor. Hata yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Bu ve benzeri daha birçok şey. Kişi burada cüz'i iradesinden mesul olarak imtihanını vermeye devam ediyor. Allah Azze ve Celle mesela ezan bizi davet ediyor. Ey icabet edip etmemek kişinin kendi yüz iradesinde. Edersen Allah oraya seni ey Allah sana merhamet etmiştir ona icabet edersin. Bu güzel bir şeydir. Ve Allah Azze ve Celle etmenin, icabet etmenin karşılığında ecir alacağını sana haber vermiştir. Etmezsen bundan ötürü Allah'ın buğzunu kazanacağını yine haber vermiştir. Dolayısıyla bizzat bizi bize, Rabbimiz subhanehu ve Teale şahit tutmaktadır. Ancak e, bu insanın imtihanı sadece iradesi ve güç yetirebildiği şeylerle ilgilidir. Onun dışındaki ise kaderdir. Yani mesela eceli, efendime söyleyeyim bazı şeylerin başına gelmesi, bir musibete uğraması, bunlar ve benzeri şeyler, bunlar onun kaderidir. Ancak kendisinin imtihan olduğu şey cüz'i iradesidir. Ee, kişi, kişi ne yapacak? Önce e, tedbir alacak sonra tevekkül edecek. Mesela hani çocuğun başarısıyla ilgili bir soru sormuştunuz. Elbette onun kaderinde vardır, onun derecesinin durumu. Ancak burada kişi kendisine düşenle ilgili gayretini ortaya koyacak sonra tevekkül edecek. Yani bu da aynı şekilde bir imtihandır. Yani kişiyi tedbir almadan benim kaderimde bu vardı de demesi hatadır. Aynı şunun gibi biz madde ve mana dengesine inanıyoruz. Mesela acıktığımızda yemek yeriz. Ancak demeyiz ki mesela e, yani rızkım beni bulur. Biz rızkımızı aramakla mükellefiz ama inanırız ki rızkımız bizi buluyor. Biz Yeriz içeriz açlığımız gider susuzluğumuz gider ama biz biliriz ki bizi yediren ve içiren Allah Azza ve Celle'dir. Aynı şekilde hastalanırız doktora gideriz ilaç kullanırız biz biliriz ki bunlar bir sebeptir ancak şifa Allah'tandır. Dolayısıyla bu sebeplere sarılmak Allah Azza ve Celle'nin emridir. Aynı şekilde başarılı olmak isteyen bir kimse de bu konuda gayret gösterecek. Kendi çabasını ortaya koyacak, ondan sonra takdiri Allah'a bırakacak. Yoksa böyle bir tevekkül söz konusu değildir. Yani böyle oturarak kişi benim kaderimde var demesi doğru değildir. Bu sebeple birçok iş adamına veya zengin olan kimseye soruyorsun, diyorsun ki yani sen bu malı mülkü nasıl elde ettin? Dikkat edin kendine nispet ediyor. Diyor ki, Gece gündüz çalıştım diyor, aç kaldım diyor, üşüdüm diyor, sokaklarda yattım, şöyle mücadele verdim, böyle mücadele verdim, kazandım. E peki niçin namaz kılmıyorsun? Ya işte Allah'ı da, o zaman Allah'ı suçluyor, haşa. Niçin şunları yapmıyorsun? Ya kaderimde böyle. Allah dileseydi elbette ki bizler melekler gibi olurduk. Ancak Allah Azze ve Celle bizi imtihan etmektedir. Ve onun levh-i mahfuzda yazılı olan, Allah'ın bilmesidir. Allah'ın bilmesi de bizim yapacaklarımızı cebir anlamında bir etkisi yoktur. Ee, umarım e, anlaşılmıştır. En doğrusunu bilen Allah Subh'ana ve Teala'dır. Ve hadihi ve Allahü ve alemme sallallahu Muhammedin ve alayani Muhammed subhaneke Allahümme bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk.